Oh yeah. 갔을 때 Kainat. Bugün 19 Nisan Çarşamba. Yıl 2017. Ay 4. Gün 109. Kasım 163. 1438. hicri Recep 22. 1433. Rumi Nisan 6. Kuğu Fırtınası. Günün Tarihi. 24 yıl önce bugün 19 Nisan 1993'te şair, hikaye ve oyun yazarı Sabahattin Kudret Aksal vefat etmişti. Sabahattin Kudret Aksal 1920 yılında doğmuştu. 136 yıl önce bugün 19 Nisan 1881'de İngiliz başbakanlarından Benjamin Disraeli Lord Big yani Lord Beaconsfield ölmüştü. Kardeş Victoria zamanında Muhafazakar Parti'nin başkanlığında iki defa başbakanlığa getirilen Disraeli zaman Disraeli'nin zamanında İngiliz sömürgeciliği en yüksek devirlerinden birini yaşamıştı. Victoria Hindistan Kraliçesi olmuş, Süveyş İngiltere'ye bağlanmış, 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'nı da Türklerden yana görünerek körüklemiş, bundan da Kıbrıs'ı alarak yararlanmasını bilmişti. Mümtaz Arıkan Büyük Saatli Marif Takvimi İzlediğiniz kes Açık Kadyo Burası 94.9 Açık Kadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekipliyle birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Öncelikle neyi çaldığımızı söyleyelim. Başlangıçta Mercedes Sosa'dan Juana Azurduy. Adlı parçayı çaldık Çok ünlü birinin Ünlü bir ne adammış bir Ünlü şarkıydı Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından görelim Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık it, Cesaret Hakkı 1816'da Buenos Aires hükümeti Juan Azurdu'ya Erkeksi gayretinden ötürü yarbay rütbesi verdi. Bağımsızlık savaşı sırasında İspanyolların elindeki Potosi tepesini ele geçiren gerillalara komuta etmişti Azurduy. Savaşın erkeksi konularına kadınların karışmaları yasaktı ama erkek subayların bu kadının erkeksi cesaretini hayranlıkla seyretmekten başka çareleri yoktu. At üstünde çok mesafe kat ettikten ve kocasıyla altı çocuğundan beşini savaşta kaybettikten sonra Huan'a da öldü. Yoksulluk içinde yoksulların en yoksulu olarak öldü ve bir toplu mezara gömüldü. Neredeyse iki asır sonra başında bir kadın bulunan Arjantin hükümeti onu kadınsı cesaretine duyduğu saygıya istinaden generallik rütbesine yükseltti. Kadınlar Edvardo Gagliano yeah, Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Tarihte bugüne de bakacak olursak, 1943'te bugün İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'da Varşova Gettosu ayaklanması başlıyor. Ve Varşova Gettosu'na kalan toplan, to, Yahudileri toplan, toplayıp götürmek için girdikleri zaman başlıyor. Tarihin en şanlı ve kanlı direnişlerinden biri olacak. Sadece 22 kişi kurtulacaktı. Varşova gettosundan ama tarihte bugün. Şimdi yeniden yeni belgeler de ortaya çıkmaya başladı. Bambaşka bir tarih anlayışına sahip olmamız da mümkün. Ondan da belki bir iki kelimeyle bahsedebiliriz. İlk defa tarihte holokosta ilişkin çok sayıda belge herkesin kullanımına açık olacak. 1960'ta Güney Kore'de bugün... Öğrenciler büyük bir demokrasi yanlısı gösteri yaptılar ve o zamanın Cumhurbaşkanı diktatöriyal yetkileri olan tek kişilik yönetimi olan Singman R'ye karşı riye karşı uzun gösterilere giriştiler ve sonunda onun görevden çekilmesiyle sonuçlanacaktı. Başarılı başarıya ulaştı yani. 1960'ta bugün. Kore Savaşında Güneylerin başında olan iler, değil mi? R Rii. Rii. yani öyle olduğu söyleniyor belli değil aslında e, fakat e, bir halk ayaklanması öğrencilerden gençlerden başlayan halk ayaklanmasının sonunda gitti tek adam yönetimi sona erdi diktatöryel 1987'de bugün de The Simpsons çizgi filmi ilk defa e, Tracy Alman gösterisinde şovunda Kısa filmler aninde gösterilmiş iki Good Night adını taşıyor İyi Geceler adını taşıyor. Bir de tarihte bugün de takvimde saatli Malif takviminde İngiliz sömürgeciliğinin en doruk noktalarına ulaştıran İzrael ile ilgili bir notum var. Ta ortaokuldan kalma. İsrail'i rakibi Gladstone için demiş ki <gülüyor> intoxicated with the exuberance of his own verbosity diye bir laf etmiş. Yani kendi laf kalabalığından başı dönüyor ve ne söylediğini bilmez hale geliyor. <gülüyor> Beyni bulanıyor demişti Gladstone için. <gülüyor> yani, Tahmin edebiliyorum. 60 yıl öteden kalma bir Anı'dan böylece devrimize girsin. Sürgünde olmuş, ölmüş. Sigmund R. Honolulu da. Aa, bu protestolardan sonra... R. R. E, bu protestolardan sonra e, sürgüne gitmiş. Çünkü büyük bir protesto olmuş. Kendisi aynı zamanda Güney Kore'nin ilk devlet başkanı olarak da biliniyor. Atatürk'ü gibi yani. Evet. Ardından sürgünde ölmüş kendisi. Bu protesto gösterilerinin ardından. Üç yıl üst üste de seçilmiş. Evet, çok yani yetkilerini artırmaya karar vermişti ve gitmişti. Fakat tarih farklı şekillerde tekrür etmiyor tabii. Bazen ediyor, bazen etmiyor. Ediyormuş gibi göründüğü de oluyor. Şimdi, e... bedeni sevdiymiş amhala. Hı? Bedenini hala bed, yani mezarı hala sevdiymiş. Evet. Nolulu da kalmamış. İyi bir şey bu. Hı? bir de hiçbir zaman mezarı bulunamayanlar memleketine getirilmeyenler de var kesinlikle şimdi Türkiye, genel olarak haberlere bir özet olarak bakarsak bir kere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde başlayan ve 16 Nisan'daki referandumda büyük bir skandal sonucu mühürsüz oyların geçerli sayılmasına yönelik yüksek seçim kurulu kararını protesto edenlerin katıldığı gösteriler üçüncü gününe de girdi Türkiye genelinde en az 14 ilde gösteriler vardı. İstanbul'da da en az 9 ilçe, sent ve mahallesinde insanlar ayaktaydı. Bunlar referandum protestolarının 3. gününü gözaltılarda var. Hatta bir yerde Gaziantep'te de tüm etkinliklerin yasaklandığı ve protestocuların gözaltına alındığını çok ciddi bir durum olduğunu söyleyelim. Ayrıca referandum sonuçlarına itiraz kuyrukları var. Bir bayağı tabandan yükselen bir hareket var. Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu baş edemez hale gelmiş. İnanılmaz ilginçlikte fotoğraflar var. Bütün katlar merdivenler dolu. Sokaklar önünde de uzun kuyruklar var. Sıradan vatandaşlar kendi Seçim haklarının ihlal edildiğini söyleyerek karşı çıkıyorlar. Aynı zamanda ana muhalefet partisi de referandumun iptal için yüksek seçim kuruluna başvuruda bulunmuş. Ve ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla bu seçimi tanımadıklarını açıklamış. Evet, mühürsüz seçimi tanımıyoruz, tekrarlansın diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek seçim kurulundaki temsilcisi de Mehmet Hadimi Yakupoğlu da YSK'nın yüksek seçim kurulunun mühür kararını sonradan yazdığını <gülüyor> yazmış. Yani çok üç gün gecikmeyle yazmış bir şey de var. Bu mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin YSK'ya AKP adına başvuran YSK temsilcisi Recep Özel'de rüyanızda görürsünüz demiş. O cevap vermiş. Öyle mi? Evet cevabı Neyi var. Neyi rüyasında görürsünüz? Seçimlerin, Seçimlerin iptal edilmesi mümkün değil. Seçimlerin iptal edilmesi mümkün değil. Rüyanızda görürsünüz demiş. Neye dayanarak söylüyor belli değil resmi itirazlar var vardır bir bildiği Yüksek Seçim Kurulu başkanlarından eskisi Muammer Aydın da yasa çok açık mühürsüz oylar iptal edilmeli demiş bu da seçimin iptali anlamına gelebilir ee, Yüksek Seçim Kurulunun ilk defa itiraz üzerine olmayan ve ülke genelini kapsayan mühürsüz pusula kararını ilk defa tarihte aldığını hmm. da ortaya çıkartmışlar ve HDP'den de Halkların Demokratik Partisi de itirazlar tutanaklara geçilseydi ne kadar mühürsüz oyun geçerli sayıldığını biliyor olacaktık şimdi bilemiyoruz bilemeyeceğimiz bilemeyeceğiz de büyük bir olasılıkla demiş çünkü milyonlar söz konusu Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger ve bir grup Halk Partili milletvekili de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı ziyaret etmişler ve yaptığı toplantıyı anlatmış Aksunger, Ardal Aksunger, diken üstünde oldukları belli, çok tedirgindi demiş. Aksunger CHP'liydi, değil mi? Evet. Ee, niye sordun? Yani soy ismi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne biraz daha yakın gibi durdu da ilk kulağa geldiğinde. <gülüyor> Evet yani Cumhuriyet Kastisine iklim ön haberi görüşme basına kapalı olarak bir saat sürmüş ama zaman zaman ortam gerilmiş yani uh. ve var ya kapalı durumları var mı Bil, bilinmiyor kapalı kapılar ama karşılıklı barışmaların yaşandığı da belirtilmiş aşağı katlara gelmiş sesler ...ve Yüksek Seçim Kurulu'nun... ...başkanı... ...başkanının kamuoyunu... ...yanlış bilgilendirdiği haberi de var... ...artı gerçekten de bir haber... ...yani YSK... ...internet sitesinden nihayet savunmaya geçti... ...arkasında sandık kurulu bulunmayan... ...oy pusulaları geçersiz ve hükümsüzdür... ...şeklinde bir... ...düzenleme... ...yanlış bilgilendirme var... ...ve bu... Adalet ve Kalkınma Partisi sandık sonuçlarında tartışmayı büyütmemek için meclisin açıldığı gün tekrar tatile girmesine. O hal kararı alıp, o hali onaylayıp, olağanüstü hali meclisi tekrar tatile sokuyor. Bu da T24'ten Hülya Karabağ'ın haberi. Cumhuriyet Halk Partisi parti içi tartışmayı ertelemiş görünüyor. Deniyor çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kanadında da Yüksek Seçim Kurulu'na sandık sonuçlarının açıklandığı andan itibaren o gece eylem yapılmalıydı diyen sesler de dikkat çekiyormuş. Böyle bir tartışma var ama ertelenmiş. Bu seçimi tanımıyoruz dedi ama sonuç olarak. Yüksek Seçim Kurulu da gerekçeli kararı açıkladı. Kanun mühürsüz zarf ve pusulaları geçersiz sayıyor ama onun amasının ne olduğunu biliyor musunuz? Neymiş efendim? Bilmiyorum anlamadım. <gülüyor> Çok uğraştım ama. İnan bana Yüksek Seçim Kurulu Karar Numarası 560 sayılı kararı inceledim. Birazdan daha da detaylı yapabiliriz çünkü ömrümün önemli bir bölümü meslek hayatımın bu gibi metinleri incelemekle, insan hakları hukuku metinlerini incelemekle geçmişti. Şöyle bir baktım, çok kolay anlaşılmıyor. Yalnız 29 kere e, mühür kelimesi geçiyor ve en çok geçen kelimelerden birisi seçim ve seçmen kelimeleriyle Hı. birlikte ve mühürün neden ol geçerli kabul edildiği konusunu anlamak çok zor, ikna edici bir tarafı yok. E, hatta bir Ali Cengiz oyunu da diyebiliriz. Dahası. Bir Orwellian diyebiliriz. Yani şöyle mesela bir cümle var. Bir tane cümle okuyayım ister misin? Buyurun efendim. Sandık seçmen listesinde yazılı herkesin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Nasıl buldun bu cümleyi? Bir daha söyler misiniz? Sandık seçmen listesinde adı yazılı herkesin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Çok sevindirici. Ya nasıl tespit ama evet. bu yaşta bu zeka maşallah. Demokrasi olsa gerek. Maşallah yani Yüksek Seçim Kurulu'na Diğeri başka e, var mı? Çok var ama... E, Aslında e, biz elveda anayasa yerine bu metinleri okutmamız lazımdı ki... ...belki dinleyicilerimiz de başka insanlar önerebilirlerdi... ...ve neyin ne olduğu daha net bir şekilde anlaşılabilirdi. Göz göre göre böyle bir olay yaşanıyor ve hala her bazı isimlerde ses çıkarmayan insanlar da olduğu için... Yani evet mesela... Temel'den peki, başlamak biraz, lazım. Biraz daha uzatayım Lütfen. o zaman. Anayasanın 67. ve 90. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek birinci numaralı... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mi? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Üstüme sağlık. YSK'nın bu açıklama metninde evet, mi yazıyor bu? Evet. Ek Buyurun. bir numaralı protokolün üçüncü maddesi birlikte değerlendirildiğinde sandık kurullarının hata ve ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulasıyla kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Peki neden Avrupa'dan gelen... Sen anladın mı? Anladım. Mı? Avrupa'dan gelen oylarda aynı durum yaşandığı zaman... Peki neden şeyler iptal edilmiş? Oylar iptal edilmiş? Öyle bir durum da söz konusu. Yani sadece Türkiye'de yaşanan bir durumla mı alakalı... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle bir dayanak... Hayır, var. Sadece Türkiye'nin bazı yerlerinde üstelik. Yani çok evrensel mesela... Ankara'da filan, İstanbul'da. Bazı yerlerinde. <gülüyor> yani şey... Yani Muş'ta, Hakkari'de, Sihir'de değil. Orada değil. Hmm. Yani sandık kurulu bu bir kere münferit vakaymış. Onu biliyor musun sen? Münferit mi? Hı, münferit. Kaç milyona kadar münferit oluyor? Hı? Kaç milyona kadar münferit oluyor? Kaç mü, şey e, milyona kadar Onların genel oluyor? Hepsi tartışmalı... Münferit bir durum var. münferide baktım Türkli kurumunda. Münferi. Eskimiş sıfat Arapça. Fertten geliyor. Bire Fert. Yani ayrı tek ayrı kendi başına olan demek. Hatta Cemil Meriç'ten de güzel bir cümle örnek verilmiş. Ama bu münferit hayranlıklar aldatmamalı bizi. Bizim gençliğimizde bizim neslin bir şey lafı vardı. Argo birazcık halk arasında. Sizin şey zarar vermez. Güzel. Buyurun söyleyin efendim. <gülüyor> münferit vaka lafını biliyorsun değil evet. mi? Olur böyle vakalar Türk polisi yakalar. Ha, o Şurada, bize de kaldı. kaldı. de kaldı, kaldı mı? ama işte böyle. Bizden sonra sadece böyle eskiden böyle şeyler de söyleniyormuş <gülüyor> diye gülmek için kaldı. Evet yani şöyle diyor bireye tanınan hakkın güvenli şekilde kullanıldığının tespit edildiği hallerde hı hı. hakkın kullanılmasının korunmasına yönelik bir araç olan usul hükümlerinden birine aykırılığın hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması mümkün değildir. Neden? Neden efendim? Bilmiyoruz. Yok bunun açıklaması. Ben şey hatırladım Münferit dedikten sonra Dışişleri çavuş Çavuşoğlu'nun Torbalı'da 500 mahallenin Suriyeli sığınmacılara saldırılması olayını değerlendirirken aynı kelimeyi kullanmıştı. Evet. Aynı tanımlamayı kullanmıştı. Münferit bir olay münferit. demişti. 500 mahalleli Suriyelilerin kaldığı bölgeyi yakıp yıkıyordu. Ardından da oradan kaçmaya çalışan insanlar otostop çekmelerine ama kimse dalmıyordu. Kimse almıyordu. Münferit, münferit Evet. Bu ne da demiştin? münferit. Bak diyor ki münferit de olsa Oy verme işlemleri sırasında bazı sandıklarda YSK tarafından gönderilen ve sahte olarak benzerlerin üretilmesinin engellenmesi amacıyla sandık kurullarına filigranlı olarak teslim edilen oy zarfları ve pusulaları sandık kurullarınca mühürlenmeden seçmenlere verildiği kullanılan oy zarfları ve pusulaları neyse filan olduğu şifahi bazı ilçe seçim kurulları tarafından kurulumuza şifahi olarak iletilmiş. Şifahi şey. derken şifa verici maalesef. Sözdü. Mi? Hayır. Sözdü. Hı hı. Tutmadı bu sefer. Münferit de olsa. Buraya dikkat edelim. Buyurun. Osmanlı derslerine dönmemiz şart olacak zaten. Ne yapalım. Zaten. Münferit de olsa bazı sandık kurullarının 298 sayılı kanunun 77. maddesinin 4. fıkrasındaki görevini yapmaması. Bak suç kimde? Sandık kurullarında tabi. ...netice itibariyle... ...yukarıda özetlenen usule uygun olarak... ...sandık kurullarına ulaştırılan... ...oy pusulası ve zarf kullanılmak suretiyle... ...gerçekleşen oylamada... Hı hı. ...ne oluyor efendim? Seçmene bile, yüklenebilecek bir kusuru ...olmamasına rağmen... ...seçmenin bir kusuru yok... ...ama kimin kusuru var? Kullanan seçmenin oyunun geçerli... ...sayılmaması... ...yönetime katılma hakkının... ...özünü ortadan kaldıracak bir sonuçtur... Diyor. ...yani... Biz bu sahte oyları, mühürsüz şeyleri geçerli saymasaydık yönetime katılma, seçime katılma hakkının özü kaybolacaktı diyor. Anladım. Buna söyleyecek bir sözün var mı? Var. Evet, belki de burada tam olarak kullanılması gerekiyor. Şeriatın kestiği parmak acımaz derler ya burada kullanabilir miyiz acaba? Çok mu alakasız olur? Ya da sonuç olarak, total olarak? iktidar gözünden baktığınızda hadi daha ben, fazla detay verin. Ben sana başka bir şey ya bir o şeriat seçiyorum o zaman.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 Ünlü distopyasının can yayınlarından 56. baskısı var elimde Celal Üster çevirisiyle. Bu 30, 28. sayfadan devam ediyorum. Hemen 30. sayfaya geçiyorum. Winston doğrulup arkasına yaslandı. Geğirdi. İçtiği cin ağzına geliyordu. Gözleri yeniden önündeki sayfaya odaklandı. Umarsız düşünceler içinde öylece otururken istentsizce bir şeyler yazmış olduğunu fark etti.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 Bu da otuzuncu sayfada. Bazı Cainc televizyonlar aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış ya bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna aldırmayın diye de söylenen bir söz vardı 16 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Evet. Çok süreli, fazla atasözü sürekli, var. Sürekli atasözü kullanıyor evet. Ama e, Orwell burada sağlam duruyor değil mi ne dersin? Tabii canım. Hı? Evet yani bağlantı kurulabilecek birçok <gülüyor> noktada var tabii ki. <gülüyor> yani e, hakikaten e, şimdi e, şeye e, bir de şey, şeyi söyleyerek bu ilk yarım saati bitirelim e, mühürsüz pusula kararının gerekçesi deli saçması diyebiliriz ve o kullanma hakkında atıfta bulunan, e, suç suç duyurusunda bulunuyorlar sandık kurullarına bu arada şimdi daha da karışacak iş bu arada Kerem Altıparmak Ankara Üniversitesi Yasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi yaklaşık 48 saat sonunda son derece absürt, saçma bir gerekçeyle geri döndü yüksek seçim kurulu diyor. Yani asla kullanılamaz diyor şey Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birinci protokolü burada. O genel seçimlere ilişkin bir bağlantı vardır. Burada Kesinlikle kurulamaz. Üstelik de diyor ah sonuç iyi, yüksek seçim kurulu kararı verdiği sırada aldığı kararın yasal bir dayanağı yoktu. Sıfır yani. Bunu, Açıkça, kim diyor, efendim? bunu Kerem Altıparmak. Kerem Altıparmak. Kerem Altıparmak yani. e, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi bu konular üzerinde çalışıyor. Açıkça yasayı ihlal etti. 298 sayıda. Sonradan kılıf bulmaya çalıştı. Bulduğu kılıf ise hiçbir şeye uymuyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması mümkün olmayan referanduma AHİM'in bir tek emsal kararını göstermeden, bir tek emsal kararını gösteremeden AHİS'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek birinci protokolünü uygulayıp 298 sayılı yasayı geçersiz kılıyor. Şunu çok net söyleyebilirim demiş. Bu idare hukukçusu yani uluslararası hukukçu şunu çok net söyleyebilirim. AHİS yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi referanduma uygulanamıyor ama eğer uygulansaydı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni bizzat Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bu karar ihlal ederdi diyor. Bizzat Yüksek Seçim Kurulu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni eder, ihlal ederdi. Hiç şüphem yok diyor. Evet ama bu sonuçlarla beraber bütün atasözlerinin de doğru olmadığını anlamış bulunmaktayım ben kendim. Hepsi, ben, hepsi doğru kendim değil mi? Evet. Yani mesela minareyi çalan kılıfını hazırlar sözü size doğru mu? Bir, aksini ispat eden bir şey mi var? Bilmiyorum çok fazla yırtık olmuş olmuyor, olmuyor mu bu arada? Alfonso var yani yani, Peki Yüksek evet. Seçim Kuruluna ithaf ettiğimiz türküyü çalarak ilk yarım saati bitirelim. Ardından Trump'tan devam edelim. Evet Trump'la devam edelim ama şimdi e, bir şey. öyle bir şey. Şeyden er, Erkut Taçkın'dan gelen güzel bir şarkı. neşedar Taşın harika yorumunu çalamayız. Burada iyi olmaz. Neden efendim? Çünkü çok güzel. Hı. Erkut Mergut Taşkın'ın şarkısı da güzel. Şimdi öyle demeyin. Dem peki. Zaten tan kendisini de tanırmıştım. Ama Yüksek Seçim Kurulu'na bu naçiz hediyemizi kabul etmesini rica ediyoruz açık gazete ekibi olarak. Buyurun efendim. Look. <laughs> arkadaşlarından mühür gözlümü dinledik ve onu ithaf ettik yüksek seçim kurumuna gerçekten son derece şaibeli bütün meşruiyeti adam akıllı tartışmalı hatta ortadan kalkmış bulunan bir ortam var başta yüksek seçim kurulu olmak üzere ülkenin önde gelen hukuk ve demokrasi kurumları sarsıntı içinde ve e, İstanbul'da en az 200 bin oya itiraz edildiği haberi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazından sonra yapılan açıklamada hiçbir anlam ifade edilemiyor. Hatta Kemal Göktaş da Big Brother'ın Yüksek Seçim Kurulu diye yazmış. O da aynı benzetmeyi yapmış Cumhuriyet Gazetesi'nden. George Orwell'in ünlü distopyasında 1984 romanına gönderme var. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni referans gösterirken serbest ve demokratik seçim hakkına işaret eden düzenlemeyi sahteciliği önlemek için getirilen yasa maddesine aykırı gören zihniyet hukuk diye yutturulmak isteniyor demiş ki gerçekten çok net bir durum var ortada ve mesela başka çok vahim bazı şeyler de var Osman Baydemir mesela HDP grup toplantısında Halkların Demokratik Partisi'nde Referandumda Muş'ta çekildiği belirtilen bir fotoğrafı paylaşmış, elinde silahla Rabia işareti yapan bir kişi var. Büyük baskı uygulandı diyor Bay Demir. Bu yüzlerce örnekten biri demiş. Böyle bir durum var. Hayır ve ötesinde de blok oyların ortaya çıktığını e, belirtiyor. E, Güneydoğu'daki 961 sandıktan tamamen evet oyu çıkmış mesela. Biran şehirde seçmen imzalarının hepsinin aynı olduğunu bunun blok oy kullanılmanı gösterdiğini açıklamış. Sadece bu tespitler bile referandumun iptali için yeterince kanıt oluşturur açıklaması yapılıyor. Ayrıca gene e, Güneydoğu'da bir yerden hatırlamıyorum. Datça'da bulunan mevsimlik işçi olarak e, bulunan insanların... Datça'da ikamet ederlerken kendilerinin bulunduğu yerde... Şanlıurfa. Şanlıurfa'da değil mi? Evet. O da Viran şehir civarında belki. Akıl almaz böyle. Türkiye tarihinin ta 1946 seçimlerinden en şahibede yani hileli seçimlerinden bu yana görülmüş en vahim olayların bir bir arkasından geldiği bir şey var. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız aslında. Bu Kalashnikov demişken Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülke batının hiçbir ülkesinde görülmeyen en demokratik seçimleri gerçekleştirmiştir sözü de akla gelebilir belki de. Evet. Bir böyle bir demokrasi var mı hiçbir yerde? Elinde gayet rahat bir şekilde silahınızla girip, oyunuzu kullanıp ardından fotoğrafını hızlı dızlı çektirip arkadaşınızla beraber aynı sandıktayken bu kadar demokrasi hangi ülkede var gerçekten? Yok. Yok. Yani özellikle Avrupa üzerinden değerlendirdiğimizde bu neler serbestlikliyiz yani. Mühür gözlü bir durum var. Ee, şeyden de bahsedeyim. Evet urfa ve İran şehirde bayağı yüzler yani en az 80'inin tespit edildi ama 200'e varan sayıda insanın aslında Datça'da bulunduğu halde oradaki bir Urfa'da bir yerde göründükleri gibi şeyler var. E, yüz binlerce oya itiraz geliyor e, başta İstanbul olmak üzere bütün alanları ve sokakları dolduran vatandaşlar var haklarının ihlal edildiğini düşünüyorlar ve haksız da sayılmazlar doğrusu e, bu daha başlangıç hayır bitmedi sloganları atılıyor ve pencerelerde çalınan tencere tavalarla birlikte ki Cumhurbaşkanı ona da bir yara sözüyle halk sözüyle cevap veriyor Tencere, tava, hepsi hava gibi bir şey mi söylüyorsun? Yani? Evet, Gezi Parkat'ı sözlerinde. Evet. Meydanları dolduranlar şaibeli referandum derhal iptal edilmeli diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de başvurusunu yapmış zaten ve bu seçim iptal edilmeli diyor. İhlal iddiaları da çığ gibi büyüyor, Öte, üst, üstüne üstlük. Ee, bu seçimleri kontrol etmekle görevli kuruluşlar başta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olmak üzere şeyle karşılaşıyorlar yani tamamen Türk hükümetinin talebi üzerine geldik diyorlar yani ve burada usulsüzlük var, mühürsüz var, başka bir sürü baskı, eşitlik sağlanmadı diye çok ayrıntılı bir raporu da var, henüz o rapora e, gelmedik ama yani birkaç ay içinde hazırlanacak çok ayrıntılı çalışıyorlar onlar çünkü ve böyle de yalnız şeyi de söylüyorlar. Yani açıkça biz haddini bil, haddin yani en, kendini bil kendini, kendini bilmezsen patlatırlar enseni gibi bir halk sözünü hafif değiştirerek haddini bil diyen Cumhurbaşkanı'nın da aslında bir çeşit cevap vermiş oluyorlar. Evet. Çünkü biz çağrılayız diyorlar. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili Burhan Kuzu da benzer bir şey söylüyor. İptal durumu olmaz. Bir geneli iptal ettiren tablo yok ortada demiş ve Venedik Komisyonu aynı zamanda Agit raporuna da tepki göstermiş. İnanlarıcılığını kaybetmiş bir takım Avrupa teşkilatları var maalesef demiş. Ama Burhan Kuzu kendi kitaplarında kendi altıncı baskısını yapmış olan kitaplarında başkanlık sisteminin getirileceğini söyleyip başkanlık sistemi en kötüsüdür dedikten sonra bütün kendi okuttuğu binlerce öğrenciye söyledikleri yazdıkları çizdikleri ve anlattıklarının aksini savunan bir konuma gelmişti onun için onun da inandırıcılığı son derece e, tartışmalı İnandırıcılığı kim var derseniz daha doğrusu inandırıcı bir mesaj kim vermiş olabilir diye düşünecek olursanız Rusya Parlamentosu alt kanatı Duma Milletvekili ve Duma Eğitim Komisyonu Başkanı Vlachyav Nikonov konuşmuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik diktatör suçlamalarına karşı çıkmış kendisi. Erdoğan'a diktatör diyorsunuz ama Dünya Ekonomi Basını bu referandumu destekledi demiş. Zaten e, Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak 16 Nisan'daki halk oylamasının sonucundan dolayı tebrik etmiş bu aralar şey e, sivillere karşı oldukları daha doğrusu sivillerin de içinde bulunduğu bütün bölgelerde Suriye'de e, favori kullandığı silahlardan bir tanesi paraşüt bombası olduğu söyleniyor Rusya'nın atıyorsunuz böyle paraşütler şeklinde gidiyor bütün bir sokak olduğunuz sokakta yavaş yavaş düşen bombalarla beraber içinde bulunan bütün canlılar havaya uçuyor. Bu arada bunu kullanıyorlar. Amerika'da, Ve oldukça fazla insan Amerika'da hayatını da, kaybediyor. Afganistan'da da bunu kullandı. Evet, ya yani Moab o, kullandı tek o. da bombayla. paraşütle atılıyor ama. Hı, onu bilmiyordum. O, evet. Çünkü filmlerini de dağıttı. Heyecanlı, macera, savaş filmi gibi. Bu sıralarda savaş filmleri de moda ya. Türkiye'de çok mesela. Televizyonlarda. E, diziler. Evet. evet. Savaşçı diye bir dizi başladı mesela. Ama bir barışçı olsa daha iyi olmaz mı? Barışçı mı? Hı. O, Yok o zaman cezaevinde geçer belki de o, o hikaye. <gülüyor> Başka bir prodüksiyondan bahsediyorsunuz. Ya, alt başlığı da mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Nokta.com Evet. Aradım o sistem ismini domenini alayım diye de alınmış galiba. Bir de biraz fazla uzundu. Neyse, böyle bir durum söz konusu. Yani Suriye'de de durum çok iç açıcı değil. Şu anda kimse bakmıyor hükümet kanadından, Türkiye'deki basında da ama aynı şekilde büyük bombardımanlarda gerçekleşiyor, büyük katliamlarda evet, yaşanıyor. Şimdi zaten oraya da geçelim birazcık. Ama Trump'tan bahsedeceğiz. Trump'tan bahsedeceğiz. Ben şeyi de söyleyeyim yalnız hemen Trump'a geçmek üzere hazırlık. Ee, Erdoğan'ın bir açıklaması daha var. Ee, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan telefon görüşmesinde olumlu sinyaller aldım diyor. Aynı konuşmada ne diyor biliyor musun? Ne diyormuş Okan? 1-0 ya da 5-0 kazanmışsınız bir önemi yok. Önemli olan maçı kazanmak demiş. Maç mı? Maç evet. Maç mı? Maç, yani bir maç. ülkenin bütün kaderini, geleceğini 80 milyon olduğu belirtilen bir e, nüfusun o dünyanın oldukça önemli bir, bir ülkesindeki hayat memat anlamına gelen bir şeyin bütün halkın yarısının neredeyse sokaklarda olduğu ve oy verme hakkını savundukları bir şey ortamda gazetecilerin 150'den fazlasının hapiste olduğu siyasi Parti eş başkanlarının hapiste olduğu, belediye başkanlarının hapiste olduğu bir yerde maçtan bahsediyor, öyle mi? Evet, rakibin tam olmadığı, maçın tek kale olduğu, aynı zamanda hakemin de maçın ortasındayken kuralları değiştirdiği bir müsabakadan da bahsedebilmek mümkün olabilir belki. <gülüyor> ne diyeceğim bilmiyorum. Rövaş da yok. Rövaş yok. yok. Uzatmaları da yok. Uzatmaları da, rövaş da yok. Attın, attın. Attın, attın. Bacak arası adı mı bu? Bilmiyorum. Kastli faaliler de yapılmış olabilir belki de. Futbol terimlerine geçecek olsa. Ama uzak. bunu Cumhuriyet Halk Partisi lideri, lideri mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden kullanıldığını biliyorum. Yani maçın ortasında kural değiştirilmez şeklinde futbol üzerinde sanki çok başarılı bir futbol şeyimiz var, ekolümüz var da onun üzerinden sürekli bir tartışma içinde değil. tamam o tabii başka bir etik, e, felsefi bir konuyla ilgili yani kuralları herhangi bir oyunun kuralı değiştirilemez yani evet. maç benzetmesi biraz farklı. Mi? Evet. Peki Adalet Bakanlığı da ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri hukuka uygun biçimde yönetmiş, uluslararası takdir toplamış bir güven müessesesidir dediğini biliyor musunuz? Bir daha söyler misiniz? Uluslararası takdir toplamış bir güven müessesesi. Müessesesi. Evet. Kurumu. Hı hı. Yani. Hı hı. Yanlış yazmışlar burada ben doğru okudum. Müessesidir demişler. Orada e, o kadar olur zor kelime. Adalet Bakanı da böyle demiş. Dostluğumuzu önemsiyorum. Beraber yapacağınız birçok iş var diye de konuşmuş. Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Telefon görüşmesinde diyeceğim şimdi ama gazetelerde tebrik de yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Beyaz Ev'den yapılan açıklamada da bu tebrik değildir seçim. Ne, ne, ne demişti tam olarak? Biz bu onaylama anlamına gelmez. Ha, ona, diyor. Onaylama anlamına gelmez. Referandum, referandum sonucunu kabul ettiği manasında gelmez. Evet yani, çok açıklaması. önemli aslında. Çünkü bütün e, medya, e, yerleşik medya özellikle hükümete yakın medya öyle verdi. Trump tebrik etti filan diye. Oysa e, beyaz ev basın sözcüsü yardımcısı Sarah Huckabee Sanders bu referandum sonuçlarını kabul ettiği anlamına gelmediğini söylemiş esas nedeni aramasının ortak NATO çıkarları ve Suriye üzerinde konuşmak. Yani bir muhabir de şeyi sormuş. Bu telefon Trump'ın Erdoğan'ın güçlerini çok tartışmalı bir oylama sonucu artırmasını desteklediği anlamına gelmiyor mu sorusuna hayır demiş. Trump demokrasiyi destekliyor ve ilk önceliği Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının güvenliği demiş. Ve Agit raporuna da vurgu yapmışlar. Agit raporunda da söyleniyor bu seçim aykırıdır. Bir sürü aykırılık var diye ayrıntılı raporda göreceğiz zaten e, tarihte görülmüş en ağır şeylerden, yargılardan birini çıkarabilir. Agitten bahsediyorsun bu şey mi? Burhan Kuzu'nun bahsettiği inandırıcılığını kaybetmiş bir takım Avrupa teşkilatlarından biri olan Agit mi? Ama onlar bu konuda en iyi uzmanlığa sahip onların her şeyi yapıp nihai raporlarında bir kararı varmalarını istiyoruz demiş Trump'ın sözcüsü de aynı zamanda ya. İlginç. Burhan Kuzu bir şey söyler mi bu konuyla alakalı bilmiyorum ama meclis tatile çıkmış zaten. Evet. Ne kadar sürecekmiş tatil? Belli değil. Söymesi o tatil. hali çıkardılar ve ondan sonra da artık tartışma Rahat. mı olacak zaten? Orada e, Mithat Sancar da şey demiş yani Mert'in Mert, Mert milletvekili HDP'de e, Numan Hoca'ya hiç yakıştıramadım demiş. Yani, akıl almaz bir eşitsizlik içinde geçti, tam huzur içinde e, harika geçti demesi biraz olmadı demiş. Profesör malum Numan Kurtulmuş Hükümet Sözcüsü e, Kalkınma Partisi'nin önde gelenlerinden. Evet, yani önemli olan maçı kazanmak. Şimdi e, Trump öyle diyor ama Trump'ın çıkar çatışması var diyenler var. Kimin efendim? Türkiye'li. Vallahiursa Türkiye yönetimiyle. Kendisi söylüyor vallahi. Benim küçük bir çıkar çatışmam var. Benim orada İstanbul'da büyük, kocaman, kocaman bir binam var demiş. Senin sevdiğim bina var. Sevdiğim bina diye komşumuz. <gülüyor> Ve harika çok başarılı bir işti. Breitbart News'a vermişti bu demeci. Hı hı. Trump 2015'te. Trump Towers diyorlar. Üstelik de her zaman altın harflerle yazıyor ya. Ben direkt Trump diyorum. Trump Towers'a Trump binasına. Taksiyen bizde yani. birdi iki diyor. Orada iki evet. var. İstanbul'da diyor. Ve ya Türkiye'yi de çok iyi bildim. Harika, acayip insanlar demiş. Amazing people. O da öyle. They're incredible people. İnanılmaz insanlar demiş filan. Fakat Sean Spicer'a sormuşlar pazartesi günü. Ne diyorsunuz bu Erdoğan'ın vaziyetlerine, şaibeliğe. Ben onu da şimdi konuşmayayım, beklerim demiş Hı. sözcüsü. Durum bu. Şimdi bu arada da dünyadan da birkaç haber verelim. Sonra ayrıntılarını da 9.30-10 arasında bir konuğumuz da olacak ama Arada bulacak şeyde de verebiliriz. Dünya şeyle çalkanıyor. Yani birçok yerde açlık krevleri var. Evet. Sayısız açlık krebi var. Bir o var. Bir tanesi İngiltere, Britanya seçime gidiyor. Theresa May 8 Haziran'da seçim kararı verdi. Snap diyorlar buna. Hızlı seçim, acele, genel seçim. Sürprizle karşılanmış. Ona da bakarız. Ee, ve İskoç'a sinirlenmiş ama e, evet ortalıkta epey tüyler uçuşacak onun üzerinde de bir miktar durabilir miyiz duramaz mıyız bilmiyorum ama bir de e, hava saldırıları var çok sayıda ölü var Tunceli'de bir helikopter düştü 12 kişi hayatını kaybetti evet Black Hawk dedikleri tür Kara Şahin helikopteri düştü 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personelin şehit olduğu öğreniliyor. 22 yılda 19. Sikorsky kazasıymış bu. Black Hawk helikopterleri çok sayıda Amerika'nın e, kaza yapıyoruz. S-70 Black Hawk tipi, Karaşahin tipi helikopter. Referandum nedeniyle görevlendirilmişti diyor. Ne, ama bir açıklama yok. Yalnız şey bakanı İçişleri Bakanı bunun dış etkenlerle hiç ilgisi yok demiş. Nasıl bunu bu kadar hızlı bir şekilde tespit ettiğini bilemedim. Ki enkaze de yine ulaşılmış. Evet ama açıkça hiç alakası yoktur. Bir şey yoktur. Havas şartları filan demiş İçişleri Bakanı. Oysa benzeri bir şey de yani çeşitli karışık haberler de var. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada Pülümür ilçemizden havalanan polis helikopterinin kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir diyor. Ee, ama Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre bir helikopter personeli acil kodla 112'yi arayıp 7 yaralımız var diyerek yardım istediği de iddia ediliyor. Çok karışık bir durum var. Evet. Ama bu doğrulanmamış. Herhangi bir çağrı gelmedi demişler. Kayıtları yok mudur bunun? Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor demiş e, Tunceli Sağlık Müdürü. E, e, böyle işte bu kadar erken anlaşılabilir mi bilmiyorum ama e, İçişleri Bakanı. Hepsi bilgi almışlar Cumhurbaşkanı e, İçişleri Bakanı'ndan İçişleri Bakanı validen böyle silsile-i meratip içinde bilgi almışlar adalet bakanı da il müdüründen filan bilgi almış ee, ama e, Suriye'de de e, nerede hayır Yemen'de büyük bir kaza olduğunu da söyleyelim bir helikopter kazası oradadır iki kişi hayatını kaybetmiş Suudi Arabistan'ın askeri helikopteri düşmüş evet o da aynı Black Hawk. Black Hawk? Evet o da Black orada Hawk. Orada da on iki kişi ölmüş. İlginç. Orada da on iki kişi ölmüş. Fakat oradan yapılan açıklama neden düştüğü konusunda bu daha henüz belli olmaz. Erken demiş yetkilisi. Suudi yetkilisi. Türkiye'deki gibi erken hemen öğrenilemiyor demek ki orada. İşte yani teknoloji ve medeniyet. Evet, evet. öyle olmuş. Böyle bir durum var. Bir de savaş bölgesinde olduğu için Yemen ondan ödürü olabilir bu açıklamalar. Bilmiyorum evet ben de bilmiyorum Tebrikler mesesine gelince Batı dünyasından Hiç tebrik gelmedi eğer Trump'ınki de Geri alındığına göre bir tek Orban Onu da Batı'da sayabilir miyiz bilmiyorum Macaristan Başbakanı Sağcı neoliberal Ama onun dışında Şimdi yeni Britanya'nın Dışişleri Bakanlığından geldi Bir zamanlar şiir mi yazmış Erdogan Nasıl? Doğrudan söylemiş? Şiir yazmış olan ha. birisi, o, ondan bahsedilmiyor. Hayır. Ya ben tebrini şiirle mi iletmiş diye şey yaptım. Yok, sorummuş. Düz yazıyla. Düz, düz. Telefon. Telefon mı? Mevlüt Çavuş aramış. Muadili, meslektaşı ve referandum sonuçları için kutlamış. Ayrıca Katar, Makedonya, Suudi Arabistan, Sudan Hı. ve Kenya. Bu sonuçlardan dolayı kutlamıştır. Türkiye'de diyorsunuz. de böyle bir şey olabilir mi? Gelip birine böyle alenen küfür edeceksiniz ve bunu halka açık bir şekilde bir yarışmada yapacaksınız. Ardından gayet rahat bir şekilde gelip Türkiye'de o kişinin elini sıkacaksınız. Ardından tamam. da yapılan bu seçimlerin ardından da soru işaretleri barındıran seçimlerin ardından da tebrik edeceksiniz. Sonu yok. Şeyin. Politika bu öyle bir şey mi? Yalakalığın ve çifte standartın sonu yok maalesef. Profesyonellik ya da belki de böyle bir şeydir. Vladimir Putin'den de referandum tebriki geldi. Ee, bizzat yani telefonla aramış ve referandumdan çıkan sonuç nedeniyle tebrik etmiş. ama e, demokrasi e, şeyinde ön saflarda gelen biri sayılmaz değil mi evet. Vladimir Putin? Kremlin'den amacı tebrik değil de denilmiş mi? De, denilmemiş. Bir kriz çıkarsa derler Hı, onları da. Derler evet. Fakat Ufak bir krize bütün bakayım. dünyanın en kuvvetli adamlarından biri ve demokrasiden en uzak insanlardan biri muhalifler bir şey yapıyor. Vuruluyor. Öldürülüyor. Öldürülüyor sadece. Ee, Suriye rejiminden bir hava saldırısı haberi var. İdlib ve Halep illerine hedef alan sen demin sözünü ediyordun ama 15 ölü. Çoğu çocuk 15 sivil ölü haberi var. Evet. Yeni. Korkunç yani. Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Belki birazdan ayrıntılarına gideceğiz. İshid'in Musul'da saldırısı var. 16 ölü. Yani son derece kanlı ve feci bir gün geçirmiş oluyoruz. Irak'ın Musul kentinde dördü çocuk, beşi kadın, 16 sivil. Yani büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor artık. Böyle şeyler var. Demokrasinin ağının dünkü özetinde verilen de çok vahim haberler var. Air Wars diye bu çok yakından takip etmeye çalışan belki de tek uluslararası kuruluş Suriye'de en az 20 sivilin daha doğrusu 20'ye yakın sivilin öldüğünü çeşitli Amerikan koalisyonunda Amerikan'ın başını çektiği Birleşik Devletleri'nin şey, Rakka'da en az iki çocuk öldüğü belirtiliyor. İki ayrı köyü bombalamışlar şeyde de Irak'ta da gene aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki koalisyonunda Irak Hava Kuvvetleri'nin de desteğinde Yarmuk'ta Musul'da 30'dan fazla insan 10 Nisan'da ölmüştü ertesi gün 13 kişinin öldüğü belirtiliyordu 6 kişi de daha sonra Amber aynı gün pardon Aynı günde Ember'den de geliyor. Ambar mı? Nasıl okunacak bilmiyorum. Yani e, düzinelerce insanlar her an ölmekteler. Bunu da belirtelim. Bir, bir de açlık krevleri var. Olduğu gibi onları şeye bırakalım. E, son yarım saatimize e, Türkiye'de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde var. E, 750 50. göçmen. Filistin'de var. Var yani her yerde. Ses yok Filistin'deki mahkumların açlık grevine destekme amacıyla herhangi bir gazetede görebileceğiniz bir manşet de yok. Yok belki şeyde var. Gündem yoğun olmadığı zaman yapıyorlar bunu. de yani. çok önemli siyasetçilerinden biri de <gülüyor> destek grevine katılmış. Bir de Türkiye'de İtalyan gazeteci açlık grevine girmiş. Hem film çeken birisi onlardan Bel da vardı efendim? Del Grande, evet genç bir adam delikanlı. O da hiç ulaşamıyormuş. Dünyayla bağlantısını kesmişler. Sonra açlık krevine karar vermiş. Birçok insan da işte şeyde de çeşitli cezaevlerinde Türkiye'nin yüksek sayıda insan açlık krevini sürdürüyorlar. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra bir de 9.30'da e, konuğumuz olacak Marksizm günleri başlıyor. Nuran Yüce programcılarımızdan da gelip e, neler olup bittiğini, gündemde neler var ki neler konuşulacağını, hangi panellerde kimlerin konuşacağı konusunda bize birazcık bilgi verecek. Bugün başlıyor. Hafta sonuna kadar da devam edecek. Üç gün mü sürüyor Cezayir'de galiba? Evet şimdi ara veririz. Açık gazete. ...nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın beyler. Ömer Gün... günaydın. Can günaydın. Günaydın Cengiz Bey merhaba. Sabah şerifler hayır olsun. Evet hayırlara vesile olsun. buralara döndük geldik. Şimdi... <gülüyor> ee... Yani e, herhalde motto şiarımız e, yani bu şaibeli e, referandum e, halk oylaması artık bu konuda bir kuşku olmadığı e, gözüküyor değil mi? E, resmi yani şey Cumhurbaşkanı hiçbir kuşku yok. Net sonuç bir sıfır galibiz diyor. Heh, ha, sen e, başka bir son, şaibeden bahsettin galiba. Ben e, genellikle şey iktidarı takip ediyorum. İyi, desem ben. Şimdi yani bu öfke yani sokağın öfkesi önemli. İtiraz, yani hukuk üzerinden itiraz önemli. Fakat bunlar nereye varır? Orası belli değil. Şimdi bir gözüme ilişen bir Twitter'ı paylaşmak istiyorum. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Dersesinin genel yayın yönetmeni. Şöyle diyor, e, dün akşamki e, tweet'i bu. Gezi benzeri sokak terörü bu sefer dış müdahale olarak görülecek 15 Temmuz müdahalesi gibi algılanacaktır. Şimdi e, yani çok açık söylediği yani İbrahim Karagül tabii bir yani gazetenin genel yayın yönetmeni olarak dile getiriyor ama yani iktidarın da bu haleti ruhiyeden çok uzak olduğunu söylemek mümkün değil. Dün meclis açıldı kapandı biliyorsunuz. Evet. yani neden açıldı? O hali taktik ettirmek yani üzere açıldı ve hemen kapandı ee, yani gerek yok zaten bir daha açılır mı o da belli değil ne zaman açılacak falan değil mi evet. yani bunlar büyük soru işaretleri yani rejim aslında senin de dediğin gibi hatırlattığın gibi yoluna devam ediyor yani durmak yok yola devam şiarı üzerinden çünkü durduğu anda düşebilecektir e, rejim. Böyle bir tehlikesi var. Yani o e, rejim açısından söylüyorum. E, o yüzden e, devamlı sürençer yani el arttırarak e, ilerliyor. Şimdi buna e, yani bu, bunun karşılığında de, başında dediğimiz gibi işte bu itiraz, öfke ve e, hukuk yolu. Şimdi oraya e, içerden değil ama dışarıdan bakalım diyor. E, yani özellikle de bu agit meselesinde Agit Avrupa Konseyi ve e, Avrupa Birliği yani Türkiye'nin e, 1945'ten beri dahil olduğu Avrupa mimarisi e, bu konuda e, ne diyor? Yani referandumla şahide karışması konusunda ne diyor? Buna bakalım diyor. Evet. Çok önemli gelişmeler de oluyor zaten. Agit'in de tamamen Kanun dışı, geçersiz vesaire ilan edilen hem de Burhan Kuzu gibi önde gelen hukukçuları ülkenin bunlar şeylerini yitirmişlerdir. Kıymet harbiyeleri yoktur filan diye konuştukları bir döneme girdik. çok Tabii. Ama Agit'te gayet net bir rapor hazırlıyor. O şaibe var ve öte, eşitsiz bir seçim oldu filan diyor. ilk raporunda bir hatırlatalım. Evet. Arit, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği e, konferansı olarak 1975 yılında e, kuruldu. E, Süleyman Demire'nin imzası vardır. Ve, e, amaç Sovyetler Birliği'ni o dönemde e, bir e, aynı masaya oturtup e, onun kendi başına e, hareket etmesini e, engellemek e, ve aslında Agit yani 1989'da 75-89 13 sene mi? 14 sene evet. sonra evet çöken Sovyetler Birliği'ni hatırlayacak olursak Agit bir bakıma işlevini yerine getirmiş tamamlamış bir kuruluştur. Ondan sonra tabii 89 sonrasında çok farklı bir işle doğru evrildi ve eski Sovyet loğudun demokratikleşmesi, aynı Avrupa Konseyi gibi ve hatta sonra Avrupa Birliği gibi demokratikleşmesi konusunda uzman bir kuruluş haline geldi. yani bir takım uzmanlıkları var. Uzmanlıklarından bir tanesi de seçim gözlemciliği. Fevkalade önemli. o ODIR diye bir kuruluşu vardır. Democratic Institutions and Human Rights Yani yani demokratik kurumlar ve e, insan hakları e, e, ofisi e, bu, e, bu işi bunlar yapar. E, ve e, 89'dan bu yana bütün özellikle Doğu Bloku'nda e, cereyan eden seçimleri izlemişlerdir, gözlemlemişlerdir, raporlamışlardır. Yalnız burada e, aklımızda tutma, yani ak akılda tutulması gereken çok önemli bir nokta var Agit'le ilgili. Agit hükümetler arası bir kuruluştur. Ne demek hükümetler arası bir kuruluş? Yani hükümetlerin rızasıyla karar alan bir kuruluş demektir. Yani federal bir veya hükümetler üstü veya ulus üstü Avrupa Birliği'nin belli politikaları gibi bir kuruluş değildir. O yüzden bu raporları yani Agit'in gözlemci raporları çok önemlidir. Ancak hiçbir yaptırımı ama hiçbir yaptırımı yoktur. Bunu bir kere bir kenara not etmek lazım. Şimdi ikincisi Agit bir ülkede seçim gözlemciliğini ancak o ülkenin otoriteleri, yetkilileri evet derse yapabilir. Ve bir gözlemci sayısını ancak o ülkeler ne kadar istiyorsa e, sahil edebilir. Yani daha fazlasını yani hayır der de o ülke e, e, agit işini yani, bir, yani çok sınırlı e, sembolik e, bir heyetle e, yerine getirmeye çalışır. Türkiye'de e, yıllardır böyle oluyor. Yani e, dostlar alışverişte görsün misali. Çok sembolik bir e, heyete e, izin veriliyor. Onlar da işte ellerinden geldiği kadar bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bu e, yoklamada e, bir ara rapor yayınlandı. E, ara raporda bir kere satır arasında seçim e, yani bu propaganda'nın yani e, kampanyanın adil ve özgür e, yani free and fair, e, adil ve özgür bir kampanya olmadığı e, iması vardı. Evet, ilk bu bulgu, evet. ilk bulgular ve e, sonuçlarla ilgili rapor diye aslında oldukça da kapsamlı ön rapor olmasına rağmen e, oldukça evet. kapsamlı e, bir ondan şey. Sonra, pazardan sonra e, müşahederlerini gözlemlerini bir ön rapor haline getirirler. Bu dediğim ara rapor, tamamıyla. Evet. Şimdi orada da aynı şeyi söylüyor. Yalnız bugüne kadar agit muhtemelen ee, hükümetin e, itirazı sonucunda e, hiçbir zaman yani son bir katım e, 2015 seçimlerinde de benzer şeyler söylemişti çünkü yani bu kadar e, e, ayam beyan e, şahide yoktu e, sizi seçimde hatırlarsanız ama e, artık ay yuka çıktı şimdi o zamandaki adını koyamamıştı yani Türkiye'de Free and fair election dediğimiz yani standart yani bir artık dünya standartı haline gelmiş olan adil ve e, özgür veya eşitlikçi ve özgür seçim e, olmadı diyemedi. Bakalım şimdi diyecek mi? Şimdi bunun, e, yani bu önemli tabii bunun e, telaffuz edilmesi. E, ancak... E, iktidarın tepkisini unutmamak gerekiyor. Hadi işinize ne dedi? Ne dedi? mı geçti dedi. Bir, bir, bir dolu imanı. Had, haddini Sen bildi. Bu... Dedi, evet. Haddini bildi. Dedi, değil mi? Tamam. Evet. E, şimdi bu bu. Yani bu aslında e, bir bakıma malumun ilamı. Çünkü hakikaten öyle bir yetkisi yani bir şey yapma yetkisi yok. Ancak raporunu yayınlar o kadar. Şimdi yalnız bu rapor tabii hem diğer kuruluşlar tarafından özellikle Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ama Human Rights Watch, Freedom House falan gibi, Amnesty International gibi hükümetler dışı kuruluşlar tarafından ve tabii Türkiye'nin ortağı olan veya ortağı, eskiden ortağı olan ülkelerin hükümetleri tarafından dikkate alınan bir raport. O kadar ama bunun... Yani seçimi tekrarlatmak da yani referandumu tekrarlatmak falan gibi bir gücü yoktur. Burada hakikaten yanılmamak lazım. Yani çünkü buna benzer şeyler okuyorum tutasında. Böyle bir, böyle bir şey yok. Yok. Moral ağırlığından bahsedebiliriz ancak. Tabii. Aynen öyle. O kadar. O kadar. Tabii. Ama önemli. Yani önemli. Ama diğer taraftan da yani genel gidişatı gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani genel gidişat ee, senin de az önce hatırlattığın, siz e, bakın işinize. Hadi oradan, genel gidişat o. Yani e, ve şimdi bu e, bu bağlamda Agitten Avrupa Konseyine geçelim isterseniz. Orada, e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin daim ettiği bir küçük gözlemci heyeti de vardı. Agitle birlikte, onlar da tabi aynı e, e, rapora imza attılar. Ee, Avrupa Konseyi'nde önümüzdeki günlerde, tarihini e, e, bilmiyorum oturumun, e, Türkiye e, e, bu son dönemdeki insan hakları konusundaki icraatı sonucunda izleme e, izlemeye alınacak. Aynı 2004'te e, o, 2004 e kadar olduğu gibi, e, 2004'te çıkmıştı yapılan e, Avrupa Birliği esinli reformlar sayesinde. Şimdi o, o küme düşüyoruz yani. Dokuz ülkeyle birlikte. Yani işte içinde Azerbaycan, e, efendim, e, Türkmenistan, Özbekistan e, e, gibi çok e, demokrasi açısından çok e, güçlü e, ülkelerin bulunduğu bir... E, hepsi gibi. diktatörlük evet. Evet. <gülüyor> O kümeye düşüyor büyük ihtimalle Türkiye Avrupa Konkoli Parlamenterler Asamlısı'nın toplantısında hatırlarsanız Şubat'ta da öncelikli olarak ele alınması istenmişti. Orada bir, bir takım katakulliler döndü. Ne döndüğü tam anlamıyla belli değil ama o zaman olmuş. Şimdi normal oturumda, olağan oturumda gündeme gelecek gene Avrupa Konseyi'yle bağlantılı olarak bu insan hakları Avrupa Mahkemesi ve onun, e, yani, e, onun dayandığı insan hakları Avrupa Sözleşmesi. Şimdi bu e, burada da iş e, artık giderek e, e, zora giriyor. Çünkü bu e, acil e, e, oturumla e, e, Türkiye'de e, Hapiste olan e, Ahmet Mehmet Altan, Şahin Albay e, ve diğerleri gibi e, pek çok e, dosyayı ele almaya e, karar verdi biliyorsunuz mahkeme. Şimdi burada e, bu mahkemenin vereceği kararın aşağı yukarı ne olacağını tahmin etmek zor değil. Yani bu mahkemenin. <gülüyor> Herhalde e, adil yargılama konusunda en azından e, bunun e, insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söyleyecek. Yani şunu demek istiyorum. Bu e, kararlar çıktıktan sonra herhalde bu kararlar uygulanmayacak. E, pek çok benzer kararda olduğu gibi. Ve artık giderek Avrupa Konseyi bünyesindeki e, diğer kurumla yani e, insan hakları Avrupa Mahkemesi ile de köprülerin atılmasının vakti geldi. Yani bakın işinize burada da geçerli herhalde. Üçüncüsü Avrupa Birliği'nin bununla bağlantılı olarak bunlar tabii birbirlerinden bilgi alan birbirlerinin raporlarını okuyan değerlendiren kurumlar. Yani farklı çalışmıyorlar birbirlerinden. Avrupa Birliği ise bu referandum sonrasında çok açık mesajlar verdi. Yani ister Brüksel olsun ama burada tabii önemli olan bağlayıcı olan veya ağırlığı olan Brüksel değil. Üye devletler tabii. Avusturya'dan, Avusturya Müşteri Bakanı'ndan bir mesaj geldi ve diğer ülkeler de İtalya'dan, Rükselburg'dan, Belçika'dan ve pek çok başka ülkeden yani bu sonucun şaibeli olduğu ve e, dikkat edilmesi gerektiği ve zaten artık e, ağzı gitmiş vahim kalmış bir e, müzakere sürecinin e, e, yani bu şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını bir kez daha e, dile getirdiler. Yalnız bunun karşılığında e, yani Türkiye tarafında Ay bir dakika biz öyle demek istemedik, ee, yanlış anlıyorsun, anlıyorsunuz bizi, ee, biz Avrupa Birliği'yle üye olmak istiyoruz falan böyle bir şey yok. Ee, yani buradan gelen mesajlar e, tamamen e, işte gidin işinize. Yollu mesajlar e, balkon konuşmasında e, idamdan söz edildi ve kampanya esnasında da hatırlatırım. Ee, sürprizler olacak. Onlar bize kötü davrandılar. Sürprizler olacak. Ne halen söylüyorum. Ee, dedi e, Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Avrupa ile ilgili. Olabilir. Evet. Yani burada... Referandumdan sonra demişti. E, böyle bir sürprizler olacak. Yeni bir durum olacak demişti. Fakat şimdi e, meşruiyeti ve şaibeleri çok meşruiyeti çok şüpheli. Şaibelerin de tavana vurduğu bir durumda. Bu e, bunu tabii yeniden değerlendirmek gerekebilir. Ben de bir iki ilavede bulunayım izin verirsem. Bir tanesi bulunan. Ne neyi değerlendirmek gerekir anlamı anlamadım. Yani bu şekilde kendinden güvenli bir şekilde devam edebileceğinden emin miyiz bilmiyorum abi. Yani bütün köprüleri atmaya kararlı mı? Zayıf bir durumda gibi gözüküyor. Ama meclisi filan da tekrar kapattıklarına göre ama bunu ayrı tartışmalıyız. Ben şeyi eklemek istiyorum. Sınırlı Referandum gözlem Heyeti, Agit'in, Odihr'in senin de evet. sözünü ettiğin biraz rapora şöyle bir baktım. Evet. Ee, e, yani Mesela seçim referandum sırasında e, hayır kampanyası destekçileri çok usulsüz kısıtlamalarla karşı karşıya kalmışlardır ve Kopenhag belgesinin belli yani şeylerine aykırıdır. 90 Kopenhag belgesine aykırıdır diyorlar bir yerde. Medyada büyük sınırlandırmalar, aşırı sınırlandırmalar vardı. Kapatılma, şeffaflık yoktu diye bir şey var not var. E, ve genelde e, yüksek sayıda e, HDP'yi, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum şeyini de e, eleştiriyor. Yani e, YSK kararının temiz olanağı mevcut olmadığını hatırlatıyor ve ciddi bir problem olduğunu da tespit etmiş. Yani Tabii daha sonraki yani raporun... Malumu ilam ediyor. Evet, evet malumu ilam ediyor. Onu söylemek istedim yani. Tabii. Yani, yani şimdi burada iki tane temel sorunumuz var. Yani nur topu gibi birincisi. Ee, yani bu benim saydığım, işte Agit'te sonuç itibariyle Avrupalı bir e, kurumdur. Yani Avrupa için kurulmuş. Zaten adı de, Avrupa Güvenlik. Avrupa Konseyi 1949'da Ağustos'tan beri üye olunan kurum, Avrupa Birliği 1959'da ilk defa İskoçya'dan kurul. Falan bütün bunlardan bir e, yani zafiyet diyorsun e, yani o kadar da olmaz yapamaz e, falan biliyorsun senelerde söyleniyor yok artık falan. öyle bir şey yok var artık. yani e, artık böyle bir kopuş var çünkü şöyle bir temel ee, e, sorunu var iktidar rejimin yani Avrupalı kurumların e, gözlemleri e, ne artık açık olmak istemiyor onlarla birlikte yaşaması mümkün değil çünkü yani bütün bu kurumların temsil ettiği sadece demokrasi insan hakkı falan değil şeffaflık efendim hesap verebilirlik Demokrasi. Hukukun üstünlüğü, o elbette ama hukukun üstünlüğü, ama bütün bunların, bütün bunlarla artık işi yok. Oradan da ikinci soruna, nur topu gibi soruna geliyoruz, o da hukuk dışı. Yani şimdi bütün bu çabalar, bütün bu itirazlar, CHP ve HDP'nin bugün başvur, başvuruları, Bugün öğlene kadar vatandaşların e, e, bireysel başvuruları ana, e, Anayasa Mahkemesi'ne, YSK'ya Ama Bütün bu, bu e, her cümerç, yani hukuk dairesinde e, cereyan eden bir her cümerç çok hayırlı bir şey. Ama bunun bir karşılığı var mı? E, e, hem bürokraside hem iktidarda maalesef yok. E, unutmayalım. Evet. Nereye Doğru programında uzun uzun tartıştığımız bir mesele vardır ee, daima o da e, Türkiye'deki temel devlet kurumlarının e, artık tamamen e, partinin e, yani AKP'nin e, etkisi altına girdiği ve, ve e, bürokratik e, özelliklerini e, ile alakalı yani var mesela yüksek yargıda veya e, yüksek e, e, mülkiyede, yani işte, e, mülkiye teşkilatında e, veya rektörler arasında, yani ilmiyede ha? artık AKP'li olmayan veya AKP'ye biat etmiş olmayan e, memur yok. O yüzden bak lazım yani YSK'da olup bitenlere. Dolayısıyla başka bir şeyden bahsediyoruz artık. Yani bir tarafta hukuk mücadelesi veren bir e, muhalefet bir toplum var. O muhalefet her ne kadar da parçalı olsa. Geçen hafta konuştuğumuz gibi. E, bu arada tabii Kurt e, e, hala kümeste. Öyle bir mesaj gelmişti. E, <gülüyor> dinliyorsa anlamıştır. E, dolayısıyla bu yani e, dönemi doğru okumak lazım. Yani Türkiye olağan bir hukuk döneminde değil tabii. Siz yani bir şey mi söyleyecektiniz? Evet. Canım? Yani Cengiz Bey, ben konuyu biraz daha farklı bir boyuta, hukuk boyutundan çıkarıp sokak boyutuna getirmeye çalışacağım. Müsaade ederseniz. Ya bu, bu orada zaten iş. Yani bu zamana kadar darbe girişimi dahil olmak üzere terör olaylarının hepsinin, büyük terör olaylarının ardından aradaki farkın büyük olduğu bu e, seçimlerin ardından 1 Kasım seçimleri gibi 2015'teki bizim jenerasyondaki insanların hepsine bir gitme fikri aklına geliyordu. Buradan gidelim. Alıp tası tarağı, tarağı toplayıp gidelim. Hatta beni de göndermeye çalışıyordu bazıları. Vizelerle, Allah, vize kolaylıklarıyla vesaire. Lazım evet. Ama ilginç bir şey, belki de umut verici bir şey olsa gerekli olduğu için söylüyorum. Ee, bu referandumdan sonra bunun tam tersi gerçekleşiyor. Kimsenin gitmeye niyeti yok gibi duruyor. Herkes kendi durup hakkını savunacak nitelikte paylaşımlarda bulunuyorlar. Bir araya geliniliyor, konuşuluyor ve bu olay o kadar kolay kabul edilebilecek bir noktada da durmuyor gibi duruyor. Allah Allah. Muhakkak öyle, muhakkak öyle ama kimle dans edildiği bilinsin diyor. Evet, evet. Tabii çok ama önemli. Çok farklı bir şey söylüyorum. Yani, bu, yani sen istediğin kadar dilekçe yaz. Karşındaki adam diyor ki, bu diyor, bu hiçbir şey yok diyor. Şahibe falan yok, bu normal iş bitti diyor. Hadi işimize diyor, yolunuza diyor. Yani karşılığında bir dakika bakalım, aa öyle mi kusura bakmayın bir sorun mu var bu efendim mühürsüz pusulalar mı var yok işte öbür tarafta bir, bir kişi 50 kere oy mu kullanmış falan böyle bir şey yok ki ama, ama işte bu, bu e, e. çok bir şey ama yani bu bu yeni bir şey çünkü yani bunu idrak etmek lazım ee, yani o, o e, mücadelecilik çok değerli tabii ki öyle ama e, karşılığının bir karşılığı var mı yok mu bu soruyu sormak gerekiyor yani. olur ve bunun adresi de ne Avrupa Birliği, ne Avrupa Konseyi, ne e, o Agit ne de e, Avrupalı ve Batılı dostlarımız. Bunu da e, unutmamak gerekir. Evet, belki de bundan Biz... da şeyi de eklemek lazım. Yani e, bu tabii tarihteki mücadelelere de bakıldığı zaman çok sayısız örneğini gördüğümüz bir şey bu. yani ee... But, e, bu Hı, sokak, bu, bu hukuki mücadeleler, isyan, yani adı isyandır ne? bunun, adalet ne? arayışıdır ve bütün ne? empatiden güce dayanmayan, güce güvenmeyen insanların, sıradan insanların isyanıdır ve e, yani mesela e, Chris sık sık örnek verdiği bir şey, Václav Havel'in, <gülüyor> de yazmış olduğu gibi güçsüz olmanın verdiği bir güç var aslında. Yani 1989'daki o Çekoslovakya'da bir anda patlak veren şey Velvet Revolution dedikleri işte kadife devrim Çekoslovakya'da aslında ta 1968'deki Sovyet işgaline karşı direnen Jan Palak'ın kendisini gün ortasında yaktığı meydanda o sırada da işte Anna Kubishova'nın da söylediği bir şarkıdan bahsediyor mesela. Marta Kubishova'nın pardon. Evet. 1989'da evet. Marta Kubishova ünlü şarkısını da e, söylüyor orada. Prayer for Marta diye çevrilen yani Marta'ya bir dua. Çalırız de... belki şimdi. Evet, evet çalacağız inşallah. E, 1968'de ...yani Sovyet... ...yönetiminden sonra... E, ...istilasından sonra... ...her yerde yasaklanmış... ...bütün katalo bütün... ...200'den fazla single parçası... E, ...Sovyet... Evet. ...Çek Devleti tarafından... ...el konuyor ve yok ediliyor... ...ve sessiz sedası kesiliyor... ...ama 1989'da... ...birdenbire... ...balkon konuşması gibi bir şeyde... ...balkondan şarkısını söylüyor... Ve 20 sene sonra, 21 yıl sonra herkes, gençler, yeni kuşak ağlayarak bütün kelimesi kelimesine o şarkıyı söyleyebiliyorlar. Ve bundan sonra işte isyanın gücünü de ben o zaman anladım yanımdakileri görünce diyor. Ve hiçbir isyan eylemi ne kadar nafile gibi görünürse görünsün o anda boşa gitmez. O zaman ben anladım zaten. Komünist rejim devrilip gitmekteydi diyor. Bunun çeşitli örnekleri var. Yani burada hem hukuki hem sokaktaki mücadele hem siyasi partilerin yüksek seçim kuruluna hem AGİT'e hem her tarafta yani Adalet Sarayı önlerinde yapılan kuyruklar filan çok kıymetli bir mücadelede başladı. Tekrar ve... da önemli. Evet. Yalnız, e, yalnız e, yani tekrar ediyorum yani e, dans Kimle ediliyor? Onu unutmamak lazım. Bir, bir de başladığım, e, başta hatırlattığım tweet'i bir daha hatırlatıyorum. Gezi benzeri sokak terörü bu sefer dış müdahale olarak görülecek 15 Temmuz müdahalesi gibi algılanacak bir şey. Cengiz Şimdi Bey bakın, korkutuyorsunuz şakası, beni. Bakın. Bunun, bunun şakası yok. Şimdi bunun şakası yok. O haldeyiz. Bu sadece bir yani meşru bir hukuk mücadelesi değil yani bu bu başka bir şey. Yani bu, bu bunu idrak etmek lazım ben. Ve ve üstelik ve artık şu soruların sorulmasında da fayda var. Yani nasıl buralara kadar geldik? Yani mesela şu adil ve özgür seçim meselesi. Türkiye bugüne kadar hasbelkader Özbekistan'dan daha adil ve özgür seçim yapardı. Artık onu da yapamaz hale geldik. İşte on, da onu da bir... tekrar yapabilmesi için şimdi alt sokaklar diyen yani İstanbul'dan evet. Ankara'ya istifa edip yürüyen bir kadının hikayesini dün okuduk mesela. Caaet barışçıl sivil direniş. Ya bunlar çok önemli. Ama biz yani bunların yani hakikaten karşında dans tekrar kimle dans ediyoruz? Bunu asla unutmak gerekir. Unutmamak lazım. tabii ki yani tabi, onun için 1989'da 89'a kadar markanın şarkısı yasaklanıyor zaten. Ama yani, hepsi de ki, insanların belleğinde de ezbere kalıyor yani işte kayıtları. Kalıyor. Ama Mücadelenin kıymeti de orada. Ancak Bitir... 1989'dan sonra çıkıyor ancak. Orada. Evet doğru. Daha yani... orada değiliz onu demek istiyorum. Şimdi bir, bir de yani şu bu e, e, yani bu Türkiye'nin yalnızlığını e, asla unutmamak lazım. Yani Avrupa'da ve e, ve dünyada ve aşağı yukarı her yerde e, Türkiye ye çok uzaktan bakan e, ve e, kını kipır dameyecek olan bir dünya var. E, maalesef böyle bir sorunumuz var. Dolayısıyla hakikaten yani e, iktidar e, o değersiz yalnızlığıyla çok çok yalnız. Ama sivil toplum daha e, şey değil yani sivil toplumun etrafı daha da kalabalık değil. Bakalım göreceğiz. Bütün göze alarak yani bütün şey bunları tutarak bir, e, bir şeyler yapmak ve doğru soruları sorabilmek lazım. Yani nasıl buraya kadar geldik? Neden 2004'te 2005'te 2006'da Avrupa Birliği'ne doğru giden nereye doğru değil mi? Evet, ders çıkarırız işte ders çıkarmak için yapıyor. İran Özbekistan, evet. Özbekistan ve Türkmenistan ve Azerbaycan ligine düştü. Yani bu soruları hakikaten sormak lazım. Bu Düşmesin sadece... diye işte. Ama e, cengiz bitirdik galiba şu. Nasıl bunları evet. bolca konuşacağız? Ama Marta Kubishova'nın e, <gülüyor> Marta için duasını da e, bu küçük armağanımız olarak <gülüyor> kabul et. Çok Lütfen. teşekkürler. Görüşmek Herkese. üzere. Evet, Görüşmek için dua. Marta Kubişova'nın unutulmaz direniş şarkısı. 21 sene susturulduktan sonra, devlet tarafından bastırıldıktan, adı bile, resmi bile silindikten sonra bir anda on binlerce kişinin aynı anda şarkılarda söyleyebildiği kelimesi kelimesine söyleyebildiği bir şey işte. Direniş böyle bir garip olay. Direnişten bahsetmişken Marksizm İstanbul 1923 Nisan İstanbul'da Küresel Direnişin Fikirleri diye bir toplantı var. Birazdan onu konuşacağız. ve çeşitli mesela bugün 19 19 Nisan Çarşamba günü Bekir Ağırdır, Emine Uçak ve Şenol Karakaş'ın katılacağı referandumun ardından yeni dönemde birleşik mücadele perspektifleri var. Bunları konuşmak üzere birazdan bir ara arayı, arayı müteakip Nuran Yüce ile arkadaşımız ve bu hareketin de bir parçası olan programcımız Nuran Yüce ile konuşacağız Nereye Doğru Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Evet Açık gazte Açık Radyo burası ve biraz önce de sunumunu yaptığımız gibi tam anlatmaya çalıştığımız gibi arkadaşımız programcımız Nuran Yüce ile konuk olarak bu sefer buradayız. Marksın. Hoş geldin Nuran. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, Günaydın. Bu 19-23 yani bugün başlayan 23 Nisan'a kadar da sürecek olan küresel direnişin fikirleri bize birazcık programı anlatır mısın? Evet. E, bugün başlıyor Marksizm. Evet. Ve pazar gününe kadar devam edecek 17 başlığımız var ee, bu toplantı dizisi içerisinde konuşacağımız ama daha fazlasını konuşmaya ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz aslında ee, sizinden de arada bir miktar bahsetmiştiniz. Konuşulacak çok fazla konu var. Ee, çok fazla mesele var. Ee, çünkü çok ciddi bir biçimde bir kriz ortamıyla karşı karşıyayız. Birçok kriz birbirini tetikler halde. Ee, neoliberalizmin krizinden bahsediyoruz. Ekonomik krizden bahsediyoruz. iklim krizinden bahsediyoruz. Ee, emperyalist güçler arasında çok... E Güncel hale gelmiş, elle tutulur hale gelmiş bir savaş ortamından bahsediyoruz. Ee, yoksulluk, açlık ve buna karşı e, yükselen direnişlerden bahsediyoruz tüm dünya içerisinde. Aslında bu dünyayı şu anda tekrar tekrar konuşmak e, ve e, daha iyi bir dünya için nasıl bir mücadele yöntemi benimsememiz gerektiği konusunda... E, yaptığımız bir etkinlik e, Marksizm 25 yıldan beri düzenliyoruz Marksizmi yılda bir kere olmak üzere e, bu yılda aslında e, Marksizmin ana teması küresel direnişin fikirleri e, kriz var e, insanlığı gezegeni e, yok oluşa doğru götüren ciddi krizlerimiz var ama buna e, bunun karşısında e, güçlü hareketler de var. Türkiye'de de var. Dünyanın her bir yerinde de var. Tek o yüzden, alternatif de bu zaten. Evet. Başka bir şey, şimdiye kadar insanlık keşfedilmedi. keşfedilmedi. Ee, daha iyi bir dünyayı hak ediyoruz. Bunu yaratma imkanlarımız var. Ee, ve bunun için de başta e, herhalde örgütlenmek, mücadele etmek gerekiyor. Marksizm Buna hizmet eden bir platform yıllardan beri e, bu da işte ilk toplantımız e, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bu akşam başlıyor. Saat 19'da referandumun ardından yeni dönemde Birleşik Mücadele e, Bekir Ağırdır, e, Emine Uçak, Şenol Karakaş, e, Ayrıca HDP Mardin Milletvekili Mitat Sancar'da da bu toplantıya daha sonrasında dahil oldu. Aslında referandumun çok ciddi etkileri oldu Türkiye'de. Bunu uzun boylu konuşmak gerekiyor. Tam devletin Güçlü bir devlet, devletin bekası konseptiyle, savaş politikalarıyla aslında Evet Cephesi'nin çok ırkçı, sağcı müdahaleleriyle girdiğimiz ve eşitsiz. ...girdiğimiz bir referandum sürecinin... ...sonrasında e, hayır cephesi... ...yani bu yerli ve millinin... E, ...antidemokratik... ...uygulamalara yol açacağını... E, ...söyleyen hayır cephesinin... ...büyük bir başarısıyla karşı karşıyayız. E, sonuçta... E, ...çok büyük bir... E, ...devlet imkanıyla, e, basınıyla... E, ...her türlü imkanıyla... ...aslında kılpayı e, ...bir e, farkla... E, ...evet geçmiş gözüküyor. Ama... Bu matematiksel hesabı bile şaibeli aile getiren bir YSK kararı var ortalıkta. Sadece YSK kararı değil, aynı zamanda çok ciddi iddialar var. Büyük bir meşruiyet ee, krizi yaşandı. Evet. Şüphesiz yani. Şu ee, bu durumda aslında Türkiye'de her iki kişiden biri aslında daha demokratik bir yasal ...düzenleme bir sistem içerisinde yaşamak istediğini, savaş politikalarına onay vermediğini, yerli ve millinin bir parçası olmak istemediğini ifade etti. Ve bunun sonrasında bu anlamlı evet bekleyenler yerli ve milli ittifakı çok ciddi bir kriz içerisinde. Ee, bu krizi e, bizim lehimize çevirecek adımları atma dönemimiz e, şu anda mümkün. E, böyle bir toplantıyla başlamanın anlamlı olduğunu e, düşündük. Ama onun dışında işte e, hemen ertesi gün devam edecek. Evet ee, bir de programı genel olarak evet, şey, oldukça e dolgun görünüyor zaten. Perşembe günü saat 5'te başlayacak bu sefer etkinliğimiz. Devrim ezilenlerin şenliğidir toplantısıyla daha sonra 15 Temmuz ve darbeler zinciri. Ahmet Faruk Ünsal, Mazlum Der Eski Genel Başkanı, Alper Görmüş ve Ranu katıldığı bir toplantı. 21 Nisan Cuma günü 3'te başlıyor toplantılarımız. Çözüm sürecine dönüş mümkün mü toplantısıyla bitecek? Bugün orada da Cuma Çiçek, Necmiye Alpay, Yıldız Önen konuşmacılarımız olacak. E, 22 Nisan Cumartesi sabah 11'den itibaren başlıyor. E, aynı saat diliminde birden fazla toplantının e, da olduğu bir edilmektedir halde cumartesi günü e, Ömer Madra'nın da aynı gün içerisinde saat 3'te e, iklim krizine ve doğanın tahribine antikapitalist çözümler e, başlığında konuşması Maalesef olacak. Maalesef aynı saatte kadınların direnişinde bulunamayacağım ama sen kadınlar olarak benimle evet. beraber konuşacağın için <gülüyor> <gülüyor> evet. durumu ee, kurtarıyoruz. Ve bu e, Cumartesi gününde 21. yüzyılda emperyalizm ve savaşa karşı mücadele toplantısıyla e, bitireceğiz. Pazar günü yine saat 11'de başlıyor. E, o gün içerisinde aslında e, iş yerlerinde dayanışma mücadele nasıl kazanılır? Küresel istikrarsızlığa karşı küresel diriliş e, diye başlıkları olan... E, Direk mücadeleyi e, konuşacağımız e, toplantılar e, yer alacak. Evet, bunlar nerede oluyor? Bir de cezayir e, salonda olacak. Yani Firuze Mahallesi Hayriye Caddesi No 2 12 B yolunda İstiklal Caddesindeki Galatasaray Lisesinin tam arkasında e, Cezayir mekanında olacak. E, Unutmadan şeyleri de söyleyeyim. Bu programı daha detaylı incelemek isteyen olursa eğer evet, e, Marksizm .biz web sitesinden bakabilirler. Facebook Marksizm Günleri, Twitter Marksizm Günleri den takip edebilirler. Evet Nuran çok teşekkür ederiz. Marksizm günleri 22 yıldır düzenleniyor. Açık radyoda 22 yıldır yayında gayet... <gülüyor> e Mücadele etmeye <gülüyor> devam ediyoruz. Devam yani. ediyoruz. Evet bu daha başlangıç diyoruz. Sosyalistlerin ve her görüşten antikapitalist aktivistin Türkiye'deki en önemli tartışma platformlarından biri... Evet onu da söylemekte fayda var ee, bahsettiğim konuşmacılar e, 30-45 dakika arası sunumlarını gerçekleştiriyorlar sonra tüm katılımcıları soruları ve katkıları için e, bir süre tanıyoruz daha sonra bu sorular ve katkılar yine konuşmacılar tarafından e, toparlanıyor e, toplantıları 1 saat 15 dakikada bitirmeye çalışıyoruz yani sürelerin içerisinde kalmaya çalışıyoruz ama tartışma başlıkları çok e, zengin olduğu için Bazen uzayabiliyor e, ama herkes e, bu dünyayı var olan bu eşitsiz, adaletsiz dünyayı değiştirmek isteyen bundan muzdarip olan herkesin katılımına açık e, toplantılar. Evet, bu senenin ana konusu küresel direnişin fikirleri. Duran evet. Yüce çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Biz e, biraz daha devam ediyoruz şey. Evet, şimdi bu özellikle empatinin fevkalade önem taşıdığı dünyada şeyden de bahsedebiliriz. Açlık, empatinin en gerekli olduğu yerde, yani Albert Camus'un meşhur veba romanında Doktor Rieu'nün, neden yaptığı da basit bir şeyden, empatiden dolayı, mecburum diyen bütün dünyayı kurtarmak için uğraşan e, insanın ana e, fikri de bu zaten. Evet. E, Rusya'daki Basili Grossman'ın da büyük romancı. O da Simple Human Kindness diye çevriliyor. Yani basit bir insan e, şeyi e, iyiliği, iyilik duygusu. Bunun için yani, mücadele veriyor insanlar. Başka hiçbir şey için değil. Grossman'ın yani. birçok kitabı can yayınlarından çevrildi Türkçe'ye. Evet. savaş e, raporlarının haber, haberlerinin de olduğu kitapta çevrildi. Evet, çok önemli e, romanları da var. E, o da kurban gitmişti bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan hiç görmedik. Yaltıklarının yayınlandığını da görmüş değil. Neyse biz yani. şimdi bu empati meselesini kurduğumuzda ...yalnız ülkede değil... ...bütün dünyada da şey yapmaya... ...hazırız ve bir önemli haber vermiştik... ...onu tekrar edelim... ...Guardian gazetesinde ayrıntılı bir haber çıktı... ...Holokost'un... ...Birleşmiş Milletler... ...bugüne kadar kapalı kapılar ardında... ...gizlenmiş olan Birleşmiş Milletler... ...dokümanları belgeleri... ...şey olmuş... ...resmen... ...yeniden... Açıklanmış. ...açıklanacakmış... ...bu hafta içinde konuyor... Müthiş bir şey aslında. Bu talepler ilk adalet talepleri Britanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Rusya'dan geldiği sanılırken hiç öyle değil. işgal altındaki ülkelerden gelmiş. Polonya'dan, Çin'den filan baskı altında olan. Ve bunları engelleyen, bütün bu tanıklıkları falan engelleyen kim olmuş? Joseph McCarthy, meşhur yani antikomünist şey. Yani ne kadar böyle... E, ırza geçmeler zorla fahişeliğe zorlananlar finan konusunda hiç bilgi yoktu. Şimdi Wiener Library diye yani Wiener kütüphanesi kurulmuş 1934'te doktor Alfred, Alfred Wiener tarafından Naziler'deki bu korkunç antisemitizmi Yahudi düşmanlığını ve insanlık düşmanlığını şey yapan çok ilginç bir şey yani 900 gigabayt ...bu büyük bir şey herhalde. Evet bin, ama dosyanın boyutuna göre de değişir yani. E, her bir dosya... 2000'den bin 2000 sayfadan fazlaymış. Evet. Böyle bir şey. Şöyle İçin. bir durum söz konusu. Birleşmiş Milletler kayıtları... ...1942 yılında... ...Nazilerin en az 2 milyon Yahudi'yi... ...Gaz Odalarında katlettiğini ve milyonlarca... ...kişinin de hayatında riskte olduğunu... ...ortaya çıkarmış. Belgeleri varmış ellerinde. Hitler'den sonra İnsan Hakları... ...kitabının yazarı Dan Pleş de... Independent gazetesine yaptığı açıklamada müttefiklerin katliamı daha önceden bildiklerini de belirtmiş. Yani buna göre Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya askerleri 2. Dünya Savaşı'nda Doğu Avrupa'daki özellikle Nazi ölüm kamplarını keşfettiğinde şok geçirmiş oldukları da ayrı bir şey var ya, imge var ya evet. insanların kafasına. Hiç doğru değilmiş. Doğru değil abi. Nazilerin Yahudi katliam katliamının boyutlarını tüm dünya önüne bu seren bu belgelerde daha önceden bildikleri ortaya çıkmış. Şalom gazetesinde de detaylı bir haber var bu konuyla alakalı. Herkes biliyor ama susuyor tabii. Ne cinayetleri durdurmak ne de kurbanları kurtarmak için herhangi bir girişim yapmadıkları da ortaya çıkmış. Ve Yahudi örgütleri de dahil buna. Alman büyük şirketleriyle çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin e, durumu da aynı şekilde. Yahudi toplulukları da var. varsmi e, Onların da tuzu kuru çünkü. Evet. E, bunların hepsi yavaş yavaş açığa çıkıyor e ama ya. işte bütün konuştuğumuz şey bu gene de bütün bunları bile bile mücadele edenlerin hikayesidir bu Wiener'de. Ta 1934'ten beri bu işte uğraşıyormuş ve bunun sonucunu görmeyeceği aşikardı. Bugün holokostun Varşova ayaklanmasının ilk günü. Evet. Yani, o, Varşova ayaklanmasında e, katılanlar kazanacaklarını mı düşünüyorlar? Ki çoluk çocuk katılmış oldular bu hayatta bir tek bile da. şey e, mesele o değil yani kazanmak meselesiyle olarak baksalardı hiçbir şey olamazdı. Bu müsabaka değil yani hayat. Evet, maç değil bu ve tamamen doğru bildiklerini adalet için yaptıkları. Ya yani Hannah Rent'in de dediği gibi ben yapamam diyenlerin, yani bu yanlıştır, bu yapılmamalıdır diyenlerin değil. Ben yapamam buna katlanamam diyenlerin hikayesidir tümüyle. Ve yani Sokrates'e kadar da geri götürebilir. ...İmmanuel Kant'ın da yazdığı gibi adalet yok olursa insan hayatının bütün anlamı kaybolur bu ülke şeyde, gezegenin üzerinde. Evet. Bütün uğraşanlar da bununla uğraşıyorlar. haberde de bunu yapıyor. Sonucu ne olursa olsun kariyeri, parası, bilmem ne umurunda bile değil. Evet böyle bir durum var. Şimdi şu açlık grevlerine kısaca göz atalım. Cezaevlerindeki süresiz, Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye ile başlayalım isterseniz. Evet, lütfen. Cezaevlerindeki süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemleri bugün itibariyle 64. gününe girdi. Özgürlükçü hukuklar, Hukukçular Platformu'nun 2 gün önce yaptığı bir açıklama vardı. Burada açlık grevindeki tutukluların sayısının halihazırda 343 olduğu söyleniyordu. Şakran T2 ve Şakran T3 cezaevlerinde... 13 tutuklu ise tam 62 gündür süresiz dönüşümsüz açlık krevindeymiş. Bu 343 kişi arasından. Ee, aileleriyle yaptığı telefon görüşme edesinde e, tutuklulardan Necdet Kaya, cezaev yönetiminin açlık krevlerini bitirilmediği takdirde zorla revire götürülerek tıbbi müdahalede bulunacağını kendilerine söylendiğini söylemiş. Zorla besleme gibi yöntemler. Bu Antanamo'da çok iyi bilinen ve İsrail'de de bilinen şeyler bunlar. Ee, Orada İsrail'de e geçeceğiz birazdan ama e, ...açlık kravindekilerin talepleri... ...cezaevlerindeki insani koşulların... ...iyileştirilmesi... ...düşünceleri ve siyasal çalışmaların nedeniyle... ...aralıksız gözaltı ve tutuklamaların... ...sona erdirilmesi, halka yönelik... ...askeri ve siyasi baskının... ...sona erdirilmesi, bir de Abdullah Öcalan... ...üzerindeki tecridin kaldırılması deniyor. E, yani... ...aylardır sürüyor... ...çok vahim bir sonuç... ...doğabilir... B vitamini özellikle verilmemesinin işkence olduğunu da söylediler. İnsan Hakları Derneği'nden de. Şenal Sarıhan da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili hemen Adalet Bakanı ile görüşeceğim demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Başkan Vekili. Ama kuruldan karar çıkarmak zor demiş çoğunluk bizim elimizde değil ama ziyaret yapmayı düşünüyorlarmış bu Tür önemli. Türkiye'ye devam edelim hata yakınlarında 9 Nisan'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Grande ilk kez dün ailesiyle temas kurabilmiş iyi olduğunu söylemiş 9 ailesine. 9 Nisan'dan beri yani 10 gün. Evet 10 gün. evet. Ee, iyi olduğunu söylemiş annesinin ancak şahsi eşyalarına el konulduğunu ne bir avukatla ne bir başkasıyla görüşmesine izin verildiğini hakkında bir suçlama da bulun, bulunmadığını söyleyerek bu akşamdan itibaren, dün akşamdan itibaren açlık grevine başlayacağını açıklamış. BBC Türkçe'de de haberi var. Evet. Yani eşini arayabilmiş aynı zamanda belgesel çekimli sinemacı da e, Gabriele Delgrande ee, şu anda konuşurken dört polis beni izleyip dinliyor demiş ee, ve sınırda gözaltına alındım Hatay'a geri gönderme merkezinde tutulduktan sonra Muğla'ya yine bir geri gönderme merkezine getirdim tecritte tutuluyorum diye. Halbuki belgel, belgelerinin kurallara uygun ama avukat tayin etmesine bile izin verilmemiş. Bu gözaltı ne zaman bitecek? O da belirtilmemiş. Defalarca sorgulandı diyor BBC Türkçe'deki haberde. Ama sonuç yok. Haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için kendisine destek verilmesini de istemiş. Dün akşamdan itibaren açtık grevine başladığını açıkladı. Ee, Sen kaç dedin şeye? Ee, Türkiye'deki 60 3 kişi miydi? onlar sürekli olanlar, sürekli açlık evet. krevinde olanlar. Evet. İsrail cezaevlerine geçelim. 2 bin Filistinli açlık krevini. E, e, Türkiye'de 343. Hemen düzelteyim. Evet. E, büyük bir miktar, büyük bir şey. Sayı? Çeşitli cezaevlerinde. Çeşitli cezaevlerinde. Evet. İsrail'de de 2 bin'e varmış muazzam bir sayıya ulaşmış durumda ve e, fetih merkez el fetih merkez kurulu üyesi Mervan el Bergusi liderliğinde de e, açlık grevi durumla insani durumların iyileştirilmesi talebi var çünkü İsrail'de uluslararası kızılaç örgütünün Filistinli tutukluların durumunu kontrol etmek amacıyla aylık ziyaretlerin yeniden başlamasına izin vermiyor. Evet yani öyle yok sayıyor bunları. 45 dakikalık ziyaret süresinin de bir buçuk saate çıkarılması iki katına ve ziyaretlerin bir daha yasaklanmaması için yapıyorlar. Nereden okudunuz bu haberi? Hangi kaynaktan? Anadolu ajansında. Anadolu ajansında Filistin'deki açlık grevini okuyabiliyorsunuz ama Türkiye'dekini pek göremiyorsunuz evet, galiba. Hiç göremiyorsunuz. Şakran Şakran evet. 2 ve Şakran Teğriz evlerinde sürekli dönüşümsüz süresiz dönüşümsüz açlık grevinde bulunan tutuklu sayısı da 13'te on, on efendim. Onu da tekrar düzeltelim Evet. 343 de bütün Türkiye evet. ki, öyle mi? Evet. evet aşırı kilo kaybı zaman zaman bilinç kaybı gibi durumlar yaşanıyor. Evet. Çok vahim bir durumda o. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde Tacoma'dan The Northwestern Detention Center denen yerde 750 en az 750 göçmenin ve açlık grevi Amerika'da hiç bitmek tükenmek bilmeyen ayaklanmalar var. Çünkü özelleştirilmiş hapishanelerde cehennem hayatı sürdürülüyor. Ee, o da e, günde bir dolara ve korkunç şartlarda e, yaşadıklarını nihayet açlık kreviyle önce şey baş beşinci gününe girmiş benim elimdeki habere göre Seattle Times'dan alınma bir haber yüz tutuklu ya da hükümlü yemek emeği reddetmişler sonra kadın ...tutuklu ve hükümlüler de katılmışlar... ...gözaltında olanlar ve 750... ...kişi şimdi... ...özel hapishane, 1500 yataklı... ...yarısı yani açlık grevinde... ...bütün hapishanenin... Times'a e, ne olacağı... ...bilinmiyor, takip etmeye... ...devam edeceğiz... ...çok... E, ...dünyanın dört bir tarafında... ...böyle bir şeyden bahsediliyor... ...son olarak şey rakamını da verelim... ...bir kez daha... E, dün 300 küsur binde bırakmıştık Change şeyi ee, direnişi Türkiye'deki yani hem dilekçelerle hem e, bizzat sokağa çıkarak yani sabahları hukuk e, şeylerini yüksek seçim kurulu ya da adliye sarayı gibi yerlerde akşamları da sokaklarda devam ettiriyorlar. Evet. Türkiye halkı e, büyük ölçüde ayakta on, 13 ilde en az görülüyor. İstanbul'un da pek çok yerinde ayrıca ve ayrıca da büyük bir dilekçe kampanyası var. Son baktığımda benim 400 küsur bindi ne kadar? 468 bin 741 kişiymiş. Hadi bir el atın da şunu 500 bine tamamlayalım diye çağrılar yapılıyor. Az bir rakam tamamlanabilir. Ondan sonra farklı bir boyuta geçecektir. Bu imza kampanyası da Çençok'ta haşır neşir olanlar bilirler. Ve son derece ilginç bir şey de var. Yani bu usulsüzlüklerin düzeltilmesini talep ediyorlar evet. sadece. Bu bizim verdiğimiz oyların hakkı değildir. Bu yapılamaz. Onun için de bu usulsüzlükler düzeltilene kadar biz de direkçilerimizi çekmeyeceğiz diyorlar. Çok önemli bir yükselen bir sayı üç gün oldu. Üç gün içinde evet. 500 bine yaklaşmış olması şaşırtıcı doğrusu. Yani bir kez daha hatırlatarak söyleyelim. Bu bir maç değildir. Cumhurbaşkanı'nın söylediği benzetmede analojide pek bir isabet payı görmediğimizi belirtelim. İsabet payı mı? istemekten ne olacak ki mesela Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir çağrı da vardı onu da burada söyleyelim son haberler içerisinde tarihi not olarak düşünsün yani böyle insanla yani e, bu demeçleri kullanan insanların olduğu bir e, seçimden referandumdan geçtik e, açık bir çağrı yaptı kendisi yüksek, yüksek seçim kuruluna. Yüksek Seçim Kurulu'nun derdini zaten biliyorsunuz şu anda. Eğer imkan varsa evet ve hayır oyu veren vatandaşlarımızın hangi partiye oy verdiğinin anlaşılmalıdır dedi. Bu konuyla alakalı bir çalışma yapılmasını istedi kendisi. Ee, Bize de destekliyorum. Ben kendi adıma desteklerim. Evet böyle bir çalışma yapılsın. Evet bu sonunda da çok güzel. UNESCO'yu çatlatacak ya da beketi bir gerçek üstücü oyun haline gelebilir. Niye böyle pusulaya bakıp anlaşılmaz mı böyle? O evet de kimin evet'i nereden geliyor? Kimin anlaşılmaz hatırlası. olur mu ya? Hmm. Teknoloji bunun için var. Evet. O, o teknolojinin adına da bir kart altına gibi bir isim koyarız. Bir Türk ismi olur biter zaten. Evet evet yapılabilir. Neden yapılması? Evet bu şekilde programı bitiriyoruz. Bitirirken de Bir şey çalmıyoruz. Marta Kubisova kulaklarımızda kalsın istedik Hatta bir kez daha Marta Kubisova'ya kulak verelim. Güzel olur. Direnişin büyük sembollerinden Çek şarkıcı aktivist tarihten bütünüyle silinmiş Bütün kayıtlarıyla, sesiyle, görüntüsüyle 21 yıl sonra bütün Çek halkının gençliğinin şeyinde yükselmiş ama hiçbir şey unutulmuyor. Evet e, Meydanında on binlerce Hatta belki yüz binler e, Bunu ezbere söylemişler Ve bütün tarih Değişivermiş birdenbire Evet şey için Kubişova'ya kulak verelim şimdi Marta için bir dua Ve ben Deniz Ömer Madre'ye Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz, dinliyordunuz. Emre Gümüşer de bizi destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. hasta